Euzu billahi minash shaytanir racim. ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min a'malina. Men ve men Ve la ilaha illallah la şirkeleh. ve abduhu ve e Arapça dersinde 9. başlık Er-Rasulü rasul elçi demek ve eradallahu en yursile ileyhim raculen minhum yukallimuhum ve yensahu lehum erade istemek isteme fiilinin faili Allah o yüzden ötreli ve eradallahu en yursile resele gönderme yursile göndermeyi en yursile göndermeyi ileyhim onlara onlara raculen bir adam minhum kendilerinden onlardan bir adam kendilerinden bir adam göndermeyi diledi. Ee, ve yukellimuhum yensahu ve yensahuluhum yukellimuhum onlara konuşsun ve sahulehum ve onlara nasihat etsin diye Onlara konuşacak ve nasihat edecek bir adamı kendilerinden göndermeyi diledi. Sağolun. Aleyküm, Aleyküm. sağ olun. İnnallâhe muhakkakke Allah. İnne Allah laf'sını nasb etti. İnnallâhe la yukellimu. Konuşmaz. Vahiden vahiden. Tek tek konuşmaz. Allah Teala kişilerle yani tek tek konuşmaz. İnnaallah'e la yuhatibu yuhatibu hitap etmek, Muhatap alma hitap etmek, yuhatibu kulle ehadin. Kulle ehadin herkes, her bir kimse. Kulle tüm demek, ehad bir bir kimse bir demek. Yani herkesle tek tek konuşmaz. Ee şöyle diyerek ona şöyle diyerek if el keza if al keza şöyle yap şöyle yap diye şunu yap bunu yap diye tek tek konuşmaz. İnnel müluke muhakkak ki krallar sultanlar la yukellimune vahiden vahiden insanlarla tek tek konuşmazlar nel muluk la yaz hebu ne ila Kulli e Hadin yaulu nelehu Krallar sultanlar la yazı gitmezler ila Kulle Hadin herkese herkese gitmezler yaulu nelehu ona şöyle demek için if al keza if alkeda şunu yap bunu yap diye söylemek için herkese tek tek gitmezler ve muuku Beşerun kel beşeri, elmuluk sultanlar, beşerun bir insandır, kel beşeri yani diğer insanlar gibi. Yani birincisi nekre veriliyor, ikincisi marife veriliyor burada. Beşerun kel beşeri yani kel beşeri diğer insanlar gibi, o da bir insandır yaqtiru kullu ahadin yaqtiru güç yetirebilmek kullu ahadin en yarahum ve yesma'u kelamehum yani herkes en yarahum onları görebilir yara görmek demekti Rea onları görebilir yani yaqtiru burada ebilir İngilizcedeki ken gibi ve yesme'a, ve yesme'a, işitirler. Kelamehum, işitme fiilinin mef'ulu burada kelam. O yüzden kelam oldu. Yani e, nasb oldu kelam kelimesi. Onların sözlerini işitebilir. İnsanlar onları görüp işitebilirler. Ve la yeğdiru ehadun enyerallâhe. Ve la yeğdiru ehadun. Hiç kimse güç yetremez neye? En yarallahi Allah'ı görmeye. Allah burada yaranın mef'ulü. O yüzden üstün harekeli. ve yesma kelamehu. Burada da sema işitme fiilinin mef'ulü kelam. Kelamehu ve yukellimahu ve onunla konuşmaya güç yetremez. Ve la yakdiru ala zalike illa men eradallah ve la yaqdiru ala zalik. buna zalik bu ala zalik buna buna güç yetiremez illa ancak men eradallahu Allah'ın dilediği dışında Allah'ın dilediği dışında kimse buna güç yetiremez iza eradallahu yani bunu da Allah dilediği zaman dilediği kimseyle konuşmayı e, dilediği zaman o zaman güç yetirebilir. Yani illadaki istisna men eradallah ida eradallah. Yani iki şeye dönüyor illadaki istisna. Ve eradallahu en yursile ilen nasi. Bunun üzerine Allah insanlara ilen nasi insanlara göndermeyi neyi rasulen. Yani yursile fiilinin nefolu rasul bir rasul o yüzden hareketi üstün rasulen bir elçi göndermeyi diledi ne için yukellimuhum ve yensahulehum onlarla konuşsun ve onlara nasihat etsin diye beşerun em melekun em yoksa demek. Hocam bu şimdi ki nasıl demek değil mi? Nasıl? İla nasilden İnsanlar mef'ul değil şey Ne dedin? Rasûlen mef'ul değil ki yani arkadaşlar. Mef'ul. Oradaki insanlar da da mef oluyor. Mef'ul bih oluyor, evet. <gülüyor> mef'ul bih, Rasûl'u mu dedi mi? Rasûlen ee, ras mef'ul, e, Nas'da mef'ul bih. Ama ilâ harfi cerinden dolayı üstünü almıyor Nas kelimesi. Esra alıyor iladan dolayı. Burada nas, mef'ul bih oluyor. Mef'ulun bih. Evet. Beşerun em melekun. Beşer insan demiştik. Melek melek em yoksa mi, mı, yani helde olduğu gibi mi, manası katır ama bu yoksa manası kelimesiyle karşılamalı. Ve eradallahu en yekune hazel rasulü beşeran ve eradallahu Dileme fiilinin faili Allah. O yüzden ötreli. En yekune hazer Rasul'u, Bu rasulün ne olmasını? Bir beşer olmasını dilemiş. Yani eradenin mef'ulü beşer. Yani dilenen şey onun beşer olması. Yani en yekune hazer Rasul'u, Rasulü beşeren. Onun bir insan olmasını diledi ve en yekune vahiden minennasi ve insanlardan birisi olmasını diledi. Ya'rifuhun nasu onu insanlar tanıyor. Yani ya'rifu arefe bilmek tanımak demek. En ee, ennas burada ötreli bilme fiilinin faili olduğu için ve yefhemu ne kelamehu. Burada da fehme anlamak. Eee kelam anlama fiilinin mef'ulü anlanan şey kelam bu yüzden üstünlü ve yefhemune kelamehu yani onun sözlerini anlıyorlar anlıyorlardı ve izekaner rasulu meleken ve izekaner rasûlü. yani bu elçi bir melek olsaydı olursa olsaydı izekaneden dolayı didı yaptık bu bir melek olsaydı bu elçi. Maalene asu, insanlar şöyle derdi. Maalene velehu, maalene velehu. Yani o nerede, biz neredeyiz. Yani bize ne, ona ne. Yani birebir motamot karşılarsak bize ne, ona ne. malena ve maalehu. Fakat bizim burada Türkçe'de kullanım şekli işte biz neredeyiz, o nerede. ''Huve melekun ve nahnu beşerun'' ''O bir melektir, biz ise bir insanız.'' ''Nahnu kulu ve neşrabu'' ''Velena ehlun ve zürriyetun'' ''Fekeyfe na'budullâhe'' ''Nahnu kulu, ''Biz yeriz ve neşrabu içeriz.'' ''Velena ehlun'' ''Bizim eşlerimiz vardır.'' ve ''Vezurriyetun'' <gülüyor> ''Ve neslimiz, çocuklarımız vardır.'' ''Fekeyfe na'budullâhe'' ''Allah'a nasıl ibadet edelim?'' ''Keyfe <gülüyor> nasıl?'' na'budu, ibadet, abededen geliyor. Biz ibadet ederiz. Allah burada mef'ul, ibadet fiilinin mef'ulü. Allah'a nasıl ibadet edelim? Ve izâ kâner rasûlü beşeren gâle Rasûl, elçi bir insan olsaydı da ne derdi? Ene, Yani izâ kâner rasûlü beşeren, yani bu elçi bir insan olduğunda şöyle derdi. Ena akulu ben ben de yiyorum ve esrabu içiyorum ve li ve liye ehlun ve zuriyetun yani benim de ailem ve çocuklarım var ve ene abdullah'e ve ben Allah'a ibadet ediyorum felime layat abduuna Allah'e peki siz neden Allah'a ibadet etmiyorsunuz ve izakane rasulü melek en qa'len nasu Rasul, elçi, bir melek olsaydı insanlar derdi ki: İnne kelâ ta ve vâla tejuğu ve İnne kelâ temrazu, vâla temutu, ftağbudullah ve tedkuru huda imen. La ta atishu, ateşe atsın. E, bu susamak demek, susuzluk demek. İnne kelâ ta sen susamıyorsun. Vela tecu'u Cuu açlık demek Tecu'u sen acıkmıyorsun La tecu'u Ve inneke la temradu Maraz hastalık Temradu sen hastalanmıyorsun Vela temutu ve ölmüyorsun Fete'abudullâhe Ve Allah'a ibadet ediyorsun Ve tezkuruhu daimen Ve sürekli onu zikrediyor Hatırlıyorsun Daimen daima Türkçedeki gibi ve nahnu beşerun, biz ise insanız. Ne ateşu susuyoruz, ve necügu acıkıyoruz ve nemrazu hastalanıyoruz, ve nemutu ölüyoruz. Fekiifen abdu Allah ve nedkuruhu da imen. O halde nasıl Allah'a ibadet edelim ve sürekli onu zikredelim? Ve iza kene Rasulü beşeren, "Kale." Rasul, elçi, bir insan olduğunda ise şöyle derdi: Enemis lukum. Ben sizin gibiyim. Misil bir şeyin aynısı demek. Misil. Ben de siz aynısın gibiyim. Kum, misilukum, aynısın gibiyim. A ve acu ve emratu ve mutu. Yani susuyorum, acıkıyorum, hastalanıyorum ve ölüyorum. Ve Abdullahu ve ezkuruhu. Yani Allah'a ibadet ediyor ve onu zikrediyorum. فَلِمَا تَعْبُدُونَ اللّٰهِ وَلَا تَذْكُرُونَهُ Peki siz neden Allah'a ibadet etmiyor ve onu zikretmiyorsunuz? فَيَنْ قَتِعُوا كَلَامٌ nasi. Böylece insanların sözü kesilir. İnkıta'a, kata'a, kopmak, kesilmek demek. Burada yani sözü son bulur, insanların sözü böylece son bulur, kesilir. yecidu ne اُذْوَنْ Böylece bir mazeret, bir özür bulamazlar. Nuhun er-rasulu Nuh Aleyhisselam bir yani elçi olarak Rasul olarak Nuh Aleyhisselam ve iradallahu en yursile Nuhen ila kavmihi ve iradallahu Allah diledi en yursile göndermeyi Nuhen Nuh'u göndermeyi yani Nuh burada mef'ul yani yursile'nin mef'ulü <gülüyor> ila kavmihi kavmine yani Nuh kavmine onu göndermeyi diledi. Kâne fil kavmi agniya'u ve rü'esâ'u Agniya gani'den geliyor. Gani zengin demek. Agniya'u zenginler. Fil kavmi, o kavimde onun kavminde zenginler vardı ve rü'esâ'u. esa Ruesa, önderler, reisler, ileri gelenler. Yani Türkçe'ye reis kelimesi geçmiştir. Aslı baş reis. Oradan gelir. Yani Türkçe'de de aynı kalıpta kullanır işte baş, başkan. Yani onbaşı, binbaşı gibi. Ee, i̇şte reis, reis. E, aynı Arapça'da da bu şekilde kullanılıyor. Reisa yani başlar vardı, ileri gelenler vardı. Ve lâkinnallâhe, lâkinnedeki inne, Allah lafzını yine üstün yaptı. Allah, lakin Allah târe. Nuh'en, ıhtar, ihtiyar, seçmek, hayır, mesela e, hıyret, hayırlılık, mesela hayır aslında seçkinliktir, üstün olmak. Ihtara, ihtiyar, yani tercih etmek, seçmek. Allah Nuh'u tercih etti, seçti. Bu bir fiil olduğundan Nuh bunun mef'ulü, aleyküm selamünaleyhisselam li elçiliği için yani kendisinin tebliğini iletmesi için risalet için gönderisi için risalet birebir karşılığı gönderi yani Allah azze ve celle'nin mesajı li risalatihi elçiliği için Nuh'u seçti. Ve lem minhum. Onlardan bir başkasını değil. Fakat Nuh'u seçti. Allah ya'lemu men yahmilu risalatehu. Allah ya'lemu. Biliyordu. Allah fail olduğundan ötreli. Allah biliyordu. Neyi? Men yahmilu. Yahmilu hamle taşımak. Men yahmilu risalatehu. Taşıma fiilinin mef'ulü risalet. Mesaj. Onun mesajını, Allah'ın mesajını kimin taşıyacağını Allah biliyordu. Vallahu ya'lemu men yahmilu emanatehu. Allah kendisine ait bu emaneti kimin taşıyacağını biliyordu. Emanet kelimesi yine yahmilu fiilinin mef'ulü olduğundan üstün harekelidir. Ve kane Nuhun raculen salihen kerimen. Kane ismini ref haberini nasp eder. Burada Nuh Kene'nin ismi, o yüzden e, ref olmuş Ötreli ve Kene Nuh'un Râculen Salihan yani salih ve kerim, değerli, cömert bir adam idi. Bu sıfat mevsuf, zincirleme sıfatlamaz. Kerîmen niye şey olması lazım. Yani temin olması lazım böyle bir şey yok ve kâne nuhun raculen, âkilen halîmen yine kâne e, ismini, ref haberini nasip etti kâne nuhun, raculen âkilen, akıllı bir adam halîmen halîm Ağır başlı demek. Acele etmeyen, sabırlı, tahammüllü kimse demek halim. Ve kane Nuh'un nasihan şefiğen. Yine Nuh nasih yani samimi, nasihat samiyet demek. Nasih samimi yani nasihat eden, öğüt veren, samimi öğüt veren demek. Nasihan şefiğen, şefkatli. Ve kane Nuh'un sadıkan, eminen. Yani o dürüst ve emin bir kimseydi. İxtiar Allahu, İxtiar Allahu Nuhun ve evha ileyi. İxtiar Allahu, Allah Nuhu seçti. Allah'ın e, risaleti için Nuhu seçmesi e, ve ona ve evha ileyi. Ona şöyle vahyetti. Bu da Nuh Suresinin ilk ayeti. En, Enzir koumeke. Enzir İnzar, uyarı, uyarmak. Enzir, kavmeke, kavmini uyar. Kavm, mef'ul. Yani uyarı, fiilin, uyarı e, şeklindeki emrin fiilin mef'ulü. Min kabli en ye'tiyehum azabun elim. Min kabli, önce. Den önce. Neyden önce? En, en ye'tiyehum onlara gelmesinden önce neyin? azabun elimun can yakıcı bir azabın onlara gelmesinden önce kavmini uyarsın diye yani Allah'ın e, onu seçmesi Risalet için seçmesi şunun içindi ve ona vahyetmesi kavmine uyarsın ve azap gelmeden önce onları uyarsın fe Nuh'un, Nuh kalktı, kalktı, kame ama başladı manasına da gelir. Yani bir işe girişmek, yerine getirmek. Ve kame Nuh'un fi kavmihi yekulü linnâsi. Nuh kalktı, yani başladı, fi kavmi, kavmi içinde yekulü linnâsi. İnsanlara şöyle demeye başladı. İnni lekum rasulun emîn. Muhakkak ki ben sizin için, lekum, sizin için, Rasul'un bir elçiym, eminun. Bu da sıfat mevsuf. güvenilir bir elçiym. Şu ara 107. 170. ayet. Maza ecabehul kawmi, kawmu. Kavmu ona ne cevap verdi? Maza ne? Ecabehu cevap vermek. El kawmu, kavım ne cevap verdi? Lema kamenuhum fi kawmi, yquluhu. Aliye kavmi içinde şöyle demeye başlayınca başladığı zaman inniylekum rasulun emin muhakkak ben sizin için güvenilir bir elçiyim demeye başladığı zaman kâme ba'dun nasi yekûlûne bazı insanlar da şöyle demeye başladılar meta sâre hâza nebiyyen bu ne zaman nebi oldu? ne zaman peygamber oldu? meta sâre meta ne zaman demek? sâre sonradan olmak demek meta sâre hâza nebiyyen bu ne zaman bir peygamber oldu? Bil emsi, daha dün. Ems, akşam demek aslında ama. Bil ems, dün. Yani dün ems diye ifade edilir Arapçada. Bil emsi kâne racülem minnâ. Daha dün bizden birisiydi. Ve yevme yekûlu ene rasûlullâhi ileykum. Bugün de tutmuş, ben sizin Allah'a, Allah'ın size bir elçisiyim diyor bir daha dün bir ems. ems yani Bil o dahayı de. biz manayı pekiştirmek için katıyoruz ha. dün bizden birisiydi ve'l yevme yekulu bugün ise diyor ki ene rasulullahi ileykum ben size Allah'ın size bir elçisiyim size bir elçisiyim diyor ve kâle estiqâ'u nuhin arkadaşlar demek. Sadık arkadaş demek. Estika sadıkın çoğulu. Nuh'un arkadaşları Nuh burada mudaf mudafun ile. O yüzden Nuh esreli. Dediler ki: "Hava kâne yelabu me ana fis-sagîri." Haza kâne bu idi. Neydi? Yelabu oynuyor idi. Na ana bizimle beraber. fis yani küçüklüğünde küçük günde bizimle oynar idi. Ve yeclisu ana kulle yevmin ve her gün bizimle beraber otururdu. Yeclisu ana bizimle beraber otururdu. Kulle yevmin her gün otururdu. Femmetâ ca'et hunnubuvetu. Ca'et hu ona geldi. Meta ne zaman? Femmetâ ca'et hunnubuvetu. Gelen şey burada fail Nübüvvet, o yüzden ötre harekeli. Ona nübüvvet ne zaman geldi? Eleylen em nehâran. Gece mi yoksa gündüz mü? Eleylen. <gülüyor> Buradaki e istifham soru hemzesi. Eleylen. <gülüyor> Gece mi? Em yoksa nehâran. Gündüz mü? Ve kâlel-agniyâû vel mütekebbirûn. Zenginler ve büyüklenenler, kibirlenenler dediler ki: Emâ ve cedallahu aha Allah bundan başka bir kimse bulamadı mı? Emâ ten nasukulluhum, bütün insanlar öldü. Emâ ve cedefil qami illa fakiran, bütün insanlar öldü de bu fakirden başka kimseyi bulamadı mı? dediler zenginler ve kibirlenenler. Ve kâl cahiller ise şöyle dedi. "Mâ hâzâ illâ beşerun mislukum." Bu aynı sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Bu da Mümîn suresi 24. ayet. Ve kâlû ve dediler ki: "Lev Allah dileseydi lev şart şayet demek. Şâe, lev şâe, şâe dilemek. Lev şâallâhu, şayet Allah dileseydi. Le enzele, elbette indirirdi. Melaiketen, melekler indirirdi. Mâ semi'nâ bihâzâ fî âbâinel evvelîn. Mâ semi'nâ bihâzâ, böyle bir şeyi işitmedik. Nerede? Fî inel evvelîn. Önceki babalarımızdan böyle bir şey işitmedik. Bu 24. ayetin devamı. Ve kale Nasi, bazı insanlarda şöyle dedi. İnne Nuh'an muakkı Nuh يريد en yenale el riyasete ve şerafe şerefe bi hadha't tarik. Nuh Aleyhisselam bu yani iddiasıyla risalet iddiasıyla önder olmak, reis olmak istiyor. Yenalu ulaşmak demek, nail olmak. Türkçe'de geçmiştir. Yani bir şeye nail olmak. Yenalu, yenale, en yenale e, ulaşmayı istiyor. Er-Riyaset. başkanlık, önderlik. Ve şeref, Türkçe'de geçtiği gibi şeref, üstünlük. Bir hadet tarih. Bu yolla böyle bir şeye ulaşmayı amaçlıyor. Riyaset de aynı kökten Evet, tabii. reis kökünden beyne nuhin ve kavmihi nuh aleyhisselam ile kavmi arasında kana'n nasu yeraune görüyorlardı insanlar görüyordu yeraune çoğul yeraune görüyorlardı neyi masları geliyor burada enne ibadetel asnami hiyal hakku yani ibadetel asnami putlara ibadet etmek Haktır. Böyle görüyorlardı. Gördükleri şey buydu yani. Efendim? Ve en ve enne yine burada enne e, e, ibadet kelimesini nasb ediyor gördüğünüz gibi. Aslında ibadetül asnami mudaf mudafun iley. E, fakat enne burada ibadet kelimesini nasb ettiğinde ötürü olmuyor da üstün oluyor. Enne ibadetel asnami. Yine ve enne ibadetel asnami hiel aklu. Yani akıllılık budur. Aklın gereği budur diye görüyorlardı. Ve kanu yaravne. Yine görüyorlardı ki lezi la ya'budul esname. Ne oldu mana? lezi la ya'budul asname. Yani buradaki ellezî sıla enellezî o kimseler ki la ya'budul asname putlara ibadet etmeyenler hufe ve sefâhetin o sapıklıkta ve düşüklük ahmaklıkta onları böyle görüyorlardı. Yani putlara ibadet etmeyenleri sapıklıkta ve düşüklükte ahmaklıkta görüyorlardı ve kânû yekûlûn ve şöyle diyorlardı. Kade kana abana ya'budun el asname. Babalarımız putlara ibadet ediyorlardı. feli Felimezale ya'budu haza? Deci bu neden onlara ibadet etmiyor? Ve kana ve kanu canumu. Ve kana orada her yanlış koymuşlar herhalde. Bir şey soruldu. Bu yerabını çok yerli hastan dolayı şey e, insanlar isminin, cansız topluluk ismi dişi çoğul oldu değil mi? Niye çoğul dişi oldu? Yara diş diş dişi çoğul oldu ya. Niye dişi çoğul olsun? Çekim mi karşı dedim. Dişi çoğul, tera olur? yera olmadığı. Teravun olması abi. Karıştırıyorum. Evet. Ve kana nuhun yera nuh görüyordu. Eee en ibadetel asnami dalaletin. Nuh aleyhisselam ise putlara ibadet etmenin sapıklık olduğunu görüyordu. Ve enne ibadetel asnami sefahetin, Akılsızlık, düşüklük putlara ibadet etmektir. Ve Nuhun yera enel abae kanu fi dalaleti ve sefahetin. Ve Nuh aleyhisselam yine babaların yani ataların e, sapıklıkta ve akılsızlık içinde olduğunu görüyordu. Ve enne Adem ve huve ebul abae Adem ise o babaların babasıdır. Ma'kane ya abudul asname, putlara ibadet etmiyordu. Bel kane ya budullâhe. bilakis o Allah'a ibadet ediyordu. Ve enel kavme, Muhallisin kavmi. Ve ennel kavme fi zalaletin ve sefahetin, sapıklık ve akılsızlık içindeydiler. Ne için? Iz ya abudu nel hijara ta? hijarete ve la ya'budunallahi'llezî halakuhum çünkü e, taşlara ibadet ediyor ve kendilerini yaratmış olan Allah'a ibadet etmedik etmiyorlardı. Bu, bu yüzden kavmini sabıklık ve akılsızlık içinde görüyordu. Kâmen Nuhun fi'l kavmi yekûlu bi'a'lâ sotihi. Kâmen Nuh kalktı fil kavmi, içinde. Yekulu dedi ki bi'e'lâ savtihi, en yüksek sesiyle. E'lâ, en yüksek demek. Savt, ses demek. O oy, ya oy da savt kelimesini kullanırlar. Yani oy kullanmak, rey. Tasvit derler. Oylama işlemine de tasvit derler. Araplar. Savt kelimesinden geliyor, ses. En yüksek sesiyle şöyle dedi. Ya qawmi abdullah ma min ilahin gairuh. Inni axafu alaykom azabeyumin azimin. E qawmim, abdullah Allah'ı ibadet edin. Ma lekum min ilahin gairuhu. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. <im> İnni e اَخَافُ <-hâf> عَلَيْكُمْ <aleykum> Muhakkak ben sizin için korkuyorum. Neyden? اَذَابَ يَوْمٍ اَز۪يمٍ Büyük bir günün azabından korkuyorum. قَالَ الْمَلَعُ Mele ileri gelenler demek. قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ Kavminden ileri gelenler dedi ki اِنَّا Muhakkak ki biz نَرَاكَ seni görüyoruz. Ne içinde? Fi dalalim nubin. Apaçık bir sapıklık içinde. Evet. Araf Ar suresi 60-61 ayetleri. Kale <gülüyor> ya kavmi Ey kavmi yani Nuh dedi ki ey kavmi leyse bi valaletun bende bir sapıklık yok velakinni Rasulun min Rabbil Alemin. Fakat ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim. Ubelligukum risalati Rabbi. Size tebliğ ediyorum Rabbimin mesajını, risalati mesajlarını. Ve en sahu lekum yani size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum. Ve <gülüyor> a'lemu Minallahi ma la talemun ve alemu minallahi kalıbı Yusuf suresiyle ilgili de daha önce geçmişti Akbala İslam sözü olarak. Yani ben biliyorum Allah tarafından biliyorum. Alemu minallahi Allah tarafından biliyorum. Ma la Sizin bilmediğiniz şeyleri. A'raf 61 62. ayetleri bunlardı. <gülüyor> Leyse bi ney. Leyse yok değil manalarına gelir. لَيْسَ بِيْ دَلَالَةٌ Bende bir sapılık yok. Bi Benimle beraber demek. بِيْ مَاِيْ gibi. Yani bir Beraberlik ifade eder. Ma kelimesi de böyle beraber. Bi Yani bende sapılık yok. Dalalet, sapılık yok. Fakat ben alemlerin Rabbinden size bir erçiyim. Diyor. Evet. et te, et et be akel erzelon reziller en rezil olanlar, alçak kimseler, düşük kimseler sana tabi oluyor. Bu başladı Allah izin verirse bir sonraki derse bırakalım. Yani burada e, şeylerimiz kalıplarımızdan önce verilenlerle. Bundan sonra hemen hemen aynı, ancak bir iki bab daha görürsek inşallah şeye geçeriz. Bu 40 de Arapça geçeriz. Bir kurallı bir şekilde cümle kuruşlarına, yani cümlelere basit cümleler şeklinde devam ediyor. Böyle biraz daha netliğe yönelik hareket edelim. 1-2 bab daha işledikten sonra ya bir ders ya iki ders 40 ders Arapçaya geçelim yavaş yavaş. Şimdi muhatap ile muhatap, e, muzarisi ile Üçüncü şahıs dişi, muzari aynı. Mesela muhatap sigasında söyleseydin, mesela siz görüyorsunuz deseydin ne derdin? Dişi mi? Yok, erkek muhataplarına. ne derdin? Onlar görüyor dediğin zaman ne derdin? Tamam, deravun ekapların. Yara vune. Tabi. Yani oradaki muzaraat yası kelimenin kökünden değil. be'dik <gülüyor> ve